Gecesi gerak gecesi. Bu sene Karşamba iki bağlayan Gece O gün O gün Diğer kandillerde 13 tutulmaz Gerak kandillerinde 13 tutulmaz Bir kandili var Gerak namazı var Bir Manatı, hı hı. Hı hı. son bir sene öğledi bir sene için olacak hadiseleri olgun kanunlaşacak. Evet, Lev e, levlerde yazılır. Kim ölecek? Bizim hadiseler olacak. Rızıklar günümüz olacak. Son derece bir senenin bütün olacak kadiseleri. O gün ne yapar? Eğlesi. O gün Peygamber Efendimiz'e sarılacak. Yüz niket namazı sunuyoruz. Yüz niket namazı. O namaza sıkılıyoruz. Faaliyeden sonra, devletlerde bir şey, e, bir Yıllar sonra geldi. Yani tek işte diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, kılınır. diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, diyeceğimiz, Dostlarım memnun oldum. Çoktan yapmaz doğal bir Doğalar da, da daha, da, daha daha daha. Daha da gideceğiz. şey. Daha başı da, Sıtır. Daha da Ama hı hı. Hı hı. Çok hı. Çok Zaten ben hiç, isimlerini unuttum. Bunların ne olduğunu. Ee, onlar hazırladım. Bazen kısmetlerse zaten bir kısım kaldı. Bir kısmı kaldı. Biz yetiş, yetiştiremedim. İnşallah. Ya ömür verirse önündeki tam bir namazda yaptım itibaren hepsi teke teke size anlatacağım mutluluğu yatarım fotoğraf çekerseniz yanıt O gece tam hani namazı namazda yaptım. Fakat şurası muhakkak ki sıra bak. Peygamber Efendimiz sıra bak. İçiniz gücünüzü bıraktık peygamber. Yolda giderken, yatarken, kalkarken sıra bak. Çünkü Peygamber Efendimiz'den geçmeyen bir dua, Allah'a basılıyor, Kapılar kapalı, sonra Hazreti Peygamber'in kapısından gideceksin. Allah'ın değil, Allah de, söylüyor, bana gelmeden eve Peygamber'ime gidin, diyor. Peygamber de şöyle diyor, bana gelmeden benim ehli beytime gidin. Demek ki, ana kafa ehli beyti. Ondan Hazreti Peygamber, onu dualarınıza Halk peygamberimizi ve onun ehli beytini, ehli beyti gemilerin cüklerin etrafında gider. Halkı partma, halkı partma, halkı partma, halkı aileyiz. Bunun yanında bazı kimseler kendi beyten sayınışlardır. Bunlar şimdiye kadar da e, şey görmüşlerdir yani e, bir değeri verilmişlerdir. Onların, onlardan gelenler, soy diyor ki Seyitler, Seyitler, onlar da tehlikelten sayılır Ama asıl Peki. şey, Hazreti Peygamber'in benim e, cüklemin altında bulunanlar Hı. isarmış. E, Şeyde, ondan sayanlar olmuştur. E, Selman-ı Selman Farisi mi? Selman-ı Farisi Hazreti'nde. Çünkü Selman-ı Farisi aslında bir kukperest. İran'da kukperest. Fakat kukperestlik hapiyyettir. Para şu üst giriyor, şuna giriyor, giriyor. Hiçbir <gülüyor> birbirine şey duramıyor, bir şey, Ve Hat-ı ben ortaya yakın yaşıyor ki, hat Peygamber olmuyor. O da de der, Eki Bey kimindendir diye bilir. Çok âli okumuş insan, Medine'nin etrafına hengar senden para Öncelikle hmm. Regenber çok, dörtlum bir insandı, Bak, tehlikeli olacaktı bir de CHP'ler geldiği bir insandı. Ee, bir şey var, mesela, mesela ama söylüyorum ama Regenber'in bir Her zaman sarıvat, e, Regenber'in e, okulan e, sarıvat 11.70'i bana gelirdi, bir de o, o kadar bir derin onların şartları var, onların hafif yoluysa Allah'ın sağlıkıysa Bütün kandillerinin, bu şehrin üsünü vereceğim Yani evet. evet. de kalsın diyeceğim. Şimdi yüz yüker, yüz yüker ne başlıyorduk? Bir kişi o da sayardı. Sayardı, yüz Allah'a ekran verdi, bırakırdı. Doğa geldi. Doğa, Herkesin. Her gece neydi işindikti dualar Ama duaları umurlu yapın, şansınize ait yapın. Şansı da koydum ama ya bunlar böyle geni de içine açık şekilde yaptım. Dualarca başta millet için, memek için, devletin için yani. e, şimdi de dünya, dünyası için, bakın Müslümanlara kırıyor dövdürüyor musunuz? Bir, bir, bir, bir, bir, bir, Müslüman Müslüman Müslüman da bir tarih, bir tarih diye bir şey. Onlara, yani, Müslümanlar, akıllı bir şey diyorlar. Müslümanlar, birbini yiyorlar. Hakkılıklarından, eee da ki kesinlikle takip niya iznin gözet oradaki zamanda İslam'ın dışt yapısını gördük. Öğrenilen bunlar sadece kendi kendisi yapabileceği kaç çok olabilir. Ama tabii bu sorayı da. genç Genç yaşta Hace'ye gitmeye çalışan bir yüz genç yaşta Hace'ye gitmeye çalışan ee, sonra da, da gitmek daha zor oluyor. Çok şimdilik yok. Çok Çok bir ses, zor Çoğu zorluklu bir şey Genç yaşta Hace'ye gitmek daha zor e, Bu manası daha büyük Daha güzel bir ses. Öyüyorum, çok yaşayan yalak satıyorlar. Kaş, yalak yani. satıyorlar. Yalak satıyorlar. Yalak Akşam yaz, gece, gece. Yaz, Sen gece, namada, gece Bakın şimdi onu yeni öğrenelim. Gecenin son üçte birinde tevk edemez. Son üçte birinde. Yani şimdi yazın, biş terbiyemden değil ha sabah demek üç dört saat istemem var sabah topkona gerekince ayarlayın kılaman işinize ay, kılmak durda değilsiniz peki terbiyemden kılmak sorun değil siz kılaman ama faz faz demem diyemiyorum kılaman kıl sana şeydeki tarih biraz e, karışık de. Gecenin üçte birinde ama son üçte birinde mi? İlk, ilk üçte birinde mi? Ya yani, da gördüm, son üçte birinde. Yani bu günler kalkarsan gece saat ikiden devlet temazının kırılması lazım. Kışın sabahı ben beş yere kadar uzak. Hangisi kolayca gelirse. Denen yani, o. Bütün kâinatın Tarihe önümüzdeki bir milyon tarihe yazılıyor. Onlar tabi geliyor. Gözeler, e, gönlüler, harpler, dağlar falan bu dünyadaki büyük meseleler. Bu sahilde o Yazıp Emirberi sani Sahnedekiler, yani bizler o o şeyini oynuyor, oynuyor, oynuyoruz mesele bu. Kader mi çiziliyor diyarında? Kader takı geliyor. Ancak ileri kendisinde yerinde bence bunun oluyor. Kaza da kader. Kader nedir? Onu size basitçe anlayayım ben. Doğmadan evvel ta bezmeyeniz de, alnımızdan yazan mı yazın? Dünyaya geldiğimiz zaman aynı sahnedeki oyuncular gibi bir tür oyun oynuyoruz. Kaza da bu kaderin tahakkuk ettiği an, olmuş oluştuğu kader, bir hadise ama e, kaza pili onun şey, ölür, kaza, bugüne, tabi edecek. Ama, ama eğer bu, bu tam manası da doğru olsaydı, bizim Allah'ın bize soracak bir şey olmaz. Bizi olmazdı. olmaz. Bizim Allah'a verecek hesabın olmazdı. Ya yani sen bana mı gelsin, ben de koyayım, o neden. Beni niye ineceğini atıyorsan. Ama bu noktalar basit değil. Evet senin, senin ağımdaki yazı da Bezm-Eyes'teki durumuna göre yazılıyor. Bezm-Eyes'te sen ne cevap verdin sen? Kadir'in ona göre yazılıyor. Yani kendi yazılıyor, kendi yazıyorsun Cehennin'e kendi olamıyor. Kendin bir cevap veriyor. Ancak Allah sana bu yazıyı, o da bir hata ettin böyle, hak işledin. Ama Allah sana belki Geysin bunları diyeceğe, pek denir mi diyor? Allah sonra ondan büyük kiler deniliyor. Allah onları zehirleye deniliyor. Alimler de büyük insanlar, okulumuz öğretmenlerimiz var, onlar da biliyor. Seni o kötü şansını kırman için sana Allah birçok fırsatlar veriyor. Kırabilirsen o kötü yazın Yaştınlar. İnanılır. Kıramazsan, biliyorsun. Ama da senin elinde. Aklın var, kökün var. E, o adam Allah sana aklı niye verdi, şuuru niye verdi? Madem kaderi yazılmasın. Kaderi biz kendi elimde yazdık. Orada. Ama Allah bizi şeydenin odun olsun diye yaratmadı. Allah kumya açır, üzülür evet. kumya, bakın günah işlediğin zaman günah meleklerine gel ki, bir Ona karşı diyor. bir karşısında belki olur. Ama sevabı evet. hemen yazık, silinmesin, hemen yazık? Allah rahmetlerine rahmetlerdir. Daha başka pek çok sıfatı vardır ki, bizim lehimizi onlara çalıştırır Allah'a. Mesela kahar sıfatıdan evet. her zaman o işte iştahat edeceği zaman çalıştırırsa da daha çalıştırılmaz. Gene bir kahır işlendiği zaman o zaman çalıştırır. Ama Rahman Sabastay her zaman meriyettedir. Rahman Sabastay her zaman meriyettedir, çalışır. Onun fırsatını bilir. Burada da böyle, kader ve kaza, kaza da kader ve kader kader, alnımıza yazılan yazı. Kaderde bu yazının tavuk eti biz zamanında kendi yazımızı öyle Allah bizim isteğimize görüyor yazı alnımıza. Ama kulun bunu yapmasın derken, peygamberi gönderdi, akıl fikri düşünesin diye akıl verdi şuur verdi, idrar yiyesin diye erken bir de bir, bir acele yüzüğe verdi, o düşündüklerini yapsın diyerekten. Bunlar hep bizim elimdeki silahlar, Elimize bir de bir ciste verdi. Bak okulum, sen dönse ama ben sana peygamberimi gönderiyorum. Bunun sözü iyi bak, bildiğinle, o sana bir kitap veriyor eline. Kanunname veriyor, bununla iyi tatbiyet peygamber. Onu nasıl edeceksin, sana gösteriyor, biliyor. Belki sana doğrudan da ortadan dövüyor ama ben 1400 küsur sene geçmiş ben peygamberini görmedim. Ama peygamberinden bana tavır etmenin birçoğu şey var. Kur'an var, ya, var yani. Birçok kitaplar var. Belirleri gönderdi, alimleri gönderdi, hacı ve hocaları gönderdi, neyse. Öğretmenlerimiz var. Hepsini Allah verir. Bunlardan birisi yatasını yapmış Doğru yolu bu. Bulamazsan <gülüyor> artık e, alın gözlerine. Daha zor, ben illaki bunu yapacağım dersen, kendim bilsin. Ama yok, ben hata ediyorum, bunlardan tövbe ediyorum, vazgeçiyorum dersen, seni niye olur? Yani kaderin illaki ki eşeği diye bir şey yok. Allah sana veriyor, bir sürü imkan veriyor. Bunlardan birini, birkaçını yap. Bu da bizim insan olma haysiyetimiz, insan olma şerefimiz, insan. Nebat'tan ayrılmışız, hayrun'tan ayrılmışız. İnsan, Allah bizi ki insan aynasından seviyor, Kendisini bizden seviyor Allah. Onun dediğini bilelim. İşte, bütün, zaten çok zaman bunlar size burada hep beraber hmm, konuştuk. Bu e, gece yapacak şey, her zaman hatta, bakın, bütün yaptığımız salavatlar, Cuma günü, Cuma diye Peygamber hepimize arz ediyor. Bana Cuma günü çok salavat getirin diyor. Hatta her gün salavat çok getiremez. Cuma günü çok salavat getirin. Çünkü o gün bütün salavatları Cuma günü, Cuma vakti bana arz edilir. Ayet-i Cuma meleği varmış. O melek tarafına salavatı toplanıyor ve peygamberi to Falan Kur'un falan ümmetinin salamadını kendisine arz ediyoruz Benim. o da tabi onu rahmetten karşıma, Allah'ın Benim işte öz türlü konuşacağım bunlar, tabi gerçekliğinde daha pek çok malumat var ama umumiyetler bunun etrafını döner, dolaşır, bunu hazırlayamadım işte bu İnşallah Allah ömürlerine kısmet edersem, şey bir, şey şey bir şey. dahil Kandil'lere teker teker, ona inserlerden ben de birkaç hafta evreden verdim. <gülüyor> ona <Onun> yönete etmemizi <gülüyor> alırsanız. Eski tekkelerde bunlar yapılırmış. Ben fakirlik birkaç kere bulundum bu namazda, yüzü bir kişi namaz kılıyor. O da yüz bittiği zaman, fakir e, elhamdülillah bir şey söyler, bitiyor namaz. Doğası, bir <gülüyor> köprü yapılıyor, bir köprü. Yani çok fazla bir şey edersin de. Yaparsan yap. Yaparsan yaparsak kendine, yapmazsak yapmazsak yine kendimize. Bu. Bana bir soracağım bir şey var mı çok derdiniz? Dedim o namazı bir daha tarif edebilir misiniz? Niye diyeceksin? <gülüyor> ya bir namazdan zaten diğer namazı takip edelim. Yüzük yaptım. Ee. Her, yüzük, e, e, e, e, e, her, her bir dükkada, iki şereke de orada, de bakar. Her bir dükkada, Sule'yi sonra, koyu vallaha koyuyor. Her şeyde kalkarsın, terpe git yaparsın. Selam Bir Birinci dükkada oku. Gerek Önden yapaki iki iki kere gelmesi selamiyetidir. Doğru. Allah'ım. Allah'ım ergün. Sübhaneke'den iki kere Her rek'atta bir kere Hayır hayır başla. Başla. Bir kere şey şey okuyup o, o, o, o kadar. Nasıl okuyacağız? Bir kere niyetle geçtim mi? Tabii tabii. Bir yapar Böyle Okuyun e yanına mesela bir hani de yapıp çaktı azmaz. Gel. Rekapta selam. Selamet bir, <gülüyor> yani. bir selam evet. Söyle, evet. Söyle, Te, de, sonra tekrar Tekrar selam verdikten sonra yine niyetleniyoruz değil mi? Niyetleniyoruz. Bir defa iki. İkiden sonra yine ki Yapırsın, Hayır, ondan sonra tekbir alıp kıya kaldım tekbir alıp yine devam edeceğiz. Hayır canım. Tekrar evet. namazı kırdım bir evet. yerden. Bir selam verdim. Tekrar evet. niyetlenmem gerek. yok. Başta edeyim. Berat tamam. Niyet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 yok. De şey. Sadece kandil olarak da, berak kandilinde namaz kılıyor, öbür kandillerden namaz ama şey ama yaratır. oruç tutuluyor. Oruç tutuluyor. Evet. Ama. ama eğer kandil gümaya rastlıyorsa çocuklar. Bir gün evrenden yani, oruç tutuluyor. Çünkü gümayı oruç geçişinde gün evvelinden başlamam. Başlıyorum ki. Kuramasan e, oruç hariç diğer e, oruçlarda cuma günü oruç tutulmaz. Bir gün evvelden oruca başlarım cuma devam ederim. Yani oruca başlar mısın? Nenden başlarım da sonra soruyorsunuz. Bayram, bayram, olduğu bayram, bayram, bayram olduğu için. Bayram olduğu için değil mi? Anlatır mısınız? Anlatırım. Kömür Bayram mı kömür? Dünya te, dünya yaratıyor. Bu konular bize gelmiş, ama evet, yok. Sağlayayım. Ama biz yapacağız. Onlar niye tamir ediyor? Ya bir ya Öt öğüt ımızda theres